Merhaba, kafana takılan yeni ve çok özel bu soruyu gördüğümde yine çok şaşırdım ve çok heyecanlandım. Müthiş bir bakış açın var, beni kendime getiriyorsun. Kur'an bugün hakkında bize ne söyler? Dilersen önce biraz Kur'an hakkında bilgi vereyim ki sonrasında senin soruna gönül rahatlığıyla cevap bulabilelim. Kur'an 610 yılında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi'ye vahiy meleği olan Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla indirilmeye başlanmış. Dili Arapça ancak muhatabı tüm insanlık olan 6236 ait, 114 sure ve 30 yüzden oluşan ve 23 yılda tamamlanmış ilahi bir kitaptır. Buraya kadar sana Kur'an'ın künyesinden bahsettim. Bu bilgiler elbette mühim. Neticede bir insanı tanıyabilmek için bile onun kimlik bilgilerine ihtiyaç duyarız. Ama kimlik bilgilerini gördüğümüz bir insanı gerçekte tanımış olmayız. Sadece hakkında bazı bilgilere ulaşmış oluruz. Dur kafan karışmasın. Bir örnek vereyim. Hem coğrafya bilgimizi tekrar etmiş olalım biraz. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir biliyor musun? Harika! Cevabı çok basit. Büyük okyanus tabii ki. Ancak bir ismi daha var. Pasifik Okyanusu. Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasında yer alan bu okyanus, 179.7 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Yani neredeyse Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'nun toplamı kadar bir yüz ölçümü demek bu. Bildiğimiz kadarıyla 780 milyon kilometre küp hacmi vardır ve dünya üzerinde kapladığı alan dünyadaki karaların kapladığı toplam alandan biraz daha büyüktür. Bu okyanusun üzerinde irili ufaklı olarak yaklaşık 20.000 ada vardır. Japonya, Endonezya ve Gine gibi birçok volkanik adanın da yer aldığı bu devasa okyanusta bir sürü canlı tür yaşamaktadır ve biliyor musun? Okyanuslarda yaşayan canlılar, dünya üzerinde yaşayan canlı türlerinin %90'ından fazlasını içeriyormuş. Ancak bilim insanları bu canlı çeşitliliğinin yalnızca %10'luk bir kısmını keşfedebilmiş. Okyanuslarda yaşayan dev canlılardan bazıları ise dev pasifik ahtapotu, Japon örümcek yengeçleri, kürek balıkları, balina köpek balıkları ve mavi balina. Tabi bir de okyanusların kumsalları var. Okyanusların içindeki ve dışındaki kumları saymaya kalksak 1, 2, 3, 4... Haman Allah'ım ben sayamam. Bu kadar coğrafi bilgiden sonra meselemize geri dönelim en iyisi. Nasıl ki? Okyanuslar hakkında bazı bilgiler edinmekle. Onları gerçek anlamda tanıyamıyorsak, bilmiyorsak, Kur'an hakkında birkaç bilgi edinmekle onu tam anlamıyla tanımış sayılmayız. Dolayısıyla bahsettiğim bilgilerin ötesinde Kur'an'ı yani Rabbimizin bizlere çağları, zamanları ve mekanları aşarak göndermiş olduğu ilahi kitabımızı da daha yakından tanımaya çalışmak zorundayız. Kur'an ilk defa 610 yılının Ramazan ayında Kadir gecesinde Nur Dağı'nın Hira mağarasında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmeye başlanmıştır. 23 yıllık süreci başlatan ilk ayetler ise Alak suresine aittir ve şöyledir. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Düşünsene, Kur'an'ın ilk ayetleri 1400 küsür yıl öncesinden bize oku diye sesleniyor. Yani daha 6236 ayetten sadece birini söyledim. Sence Kur'an çağlar öncesinden ilk ayetiyle bize seslenmiyor mu zaten? Devam edelim. O, İnsanı alaktan, asılıp tutunan bir zigottan yaratmıştır. Alak yani zigot insanın anne rahminde tutunan ilk hücresidir. Rabbimiz bize yine çağlar çağlar öncesinden rahmin içinde insanın oluşumunu anlatmıyor mu sence de? Oku, İnsana kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediğini öğreten Rabbin sonsuz kerem sahiptir ilk emrin oku diye başlaması ve iki kez tekrar edilmesi, bütün inananlara kainat kitabının sayfalarını bıkmadan, usanmadan aralama, okuma ve elbette anlama konusunda Rabbimizin bize çağrısı. Her çağa yetişmiyor mu sence de? Canlılar arasında insanın Kur'an'la sorumlu tutulmuş olması ve dilinin müthiş etkileyiciliği. Kur'an bize açık bir dille ilk ayetinden son ayetine kadar bir ömrü nasıl geçireceğiz sorusunun yanıtlama noktasında rehberlik eder. İçinde defalarca, defalarca siz hiç düşünmez misiniz, hiç akletmez misiniz şeklinde vurgulanan ayetler insanın aklını kullanması noktasında birer uyarıdır. Kur'an'ın bize sunduğu pencereden doğru bir şekilde baktığımızda evrende karşılaştığımız her şeyi bambaşka bir gözle görmemizi sağlar Kur'an. Kur'an'ı ve onun mesajlarını doğru anlayan insan meselelere sıradan bir şeymiş gibi bakamaz, bakmamalıdır. Güneşin doğuşu da, batışı da, ayın evreleri de, arının bal örümceğin ağ yapması da iman eden insan için heyecan vericidir. Çünkü Kur'an ayetlerini doğru anlayan bir insan evrendeki her oluşumun Allah'ın ayeti olduğunu fark eder. Kur'an'a gönlünü açan bir Müslüman için hayatta karşılaştığı her olay bir ders niteliğindedir. Hayret ve heyecanla hem kendini hem evreni anlamlandırmaya çalışan insan yaradılanı yaradandan ötürü sevme güzelliğine erişir. Kur'an Doğru bir şekilde okunup anlaşıldığında hem Allah merkezli açıklamalar yaptığını hem de bilimsel verilere ilişkin düzeni anlamlandırma çerçevemizi genişlettiğini görebiliriz. Aynı zamanda Kur'an ahlaki meseleleri insanın bencilliğinden korur. Günümüzde haberleşme ağlarının çoğalmasıyla ortaya çıkan bilgi kirliliklerini düşün lütfen sosyal medya hesaplarında takipçi toplamak, popüler olmak, hatta ortalık karıştırıp insanları birbirine düşürmek için kötü niyetli insanların yaptıkları paylaşımları görmüşsündür. Bu ciddi bir ahlak sorunudur. Bu günümüzün bir problemidir. Fakat Kur'an'ın indiği 1400 küsur yıl önce internet ya da sosyal medya yoktu. Ancak ahlak ve ahlaka ilişkin kurallar her çağda insanların ihtiyacı olmuştur. Bu konuda kişisel hareket etmek isteyenlere kendi çıkarlarını öne sürerek doğrunun bu olduğunu iddia etmek isteyenlere karşın Kur'an bizi bugün de o günden beri şöyle uyarmaktadır. Ey iman edenler bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışım biri size bir haber getirdiğinde onun doğruluğunu araştırın buyuruyor Rabbimiz. Bu ayet. O günün şartlarındaki insana da sesleniyordu, bugünün şartlarındaki insanın ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Dolayısıyla Kur'an'ın yüzyıllar öncesinde insanlara gönderilmiş bir kitap olması, onun bugünkü ihtiyaçlarımıza cevap vermediği anlamına gelmez. Zira Kur'an mesajlarında bize genel bakış açıları ve başlıklar sunar. Bu muhteşem üslubu sayesinde ise bizler onun Allah'ın kelamı ve çağları aşan bir yöntemi olduğunu görmüş oluruz. Kur'an'da genel hatlarıyla inanç esasları, ibadetler, peygamber kıssaları, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren ayetler, emirler, yasaklar, helaller ve haramlar gibi birbirini tamamlayan pek çok konuya ilişkin temel esaslar bulunmaktadır. Aynı zamanda onu insanlara duyurmakla görevlendirilmiş olan Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak, anlamak da bize Kur'an hakkında fikir verecektir. Çünkü o doğrudan ilk muhatabı olması nedeniyle Kur'an ahlakının en önemli temsilcisidir. Kur'an insanın anlam dünyasını aydınlatan bir ışıktır. Kur'an insana unuttuklarını ya da ihmal ettiklerini hatırlatır. Kur'an zikirdir. Kur'an adeta bir okyanus gibidir. Kur'an-ı Kerim sadece evimizin duvarında asılmak için değil, kalbimizi ve hayat yolumuzu aydınlatmak ve okunmak için vardır. Ve okunduğunda ibadet olan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bir okyanus hakkında birkaç kitabi bilgiye sahip olmak, oraya gitmek, orada yüzmek, derinlerine dalmak, yaşamakla aynı şey değildir. Kur'an'ı anlamak, çağları aşan dilini idrak etmek için de ona ilişkin bir takım bilgilere sahip olmak tek başına Kur'an'ın ruhuna nüfuz etmek anlamını taşımaz. Kur'an'ın ruhunu daha derinden idrak etmek için Kur'an'ı ilk emrinde olduğu gibi okumak, anlamak, araştırmak ve yaşamak gerekir. Okumak... Anlamak ve Kur'an'ı bizlere ulaştıran Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı örnek almak suretiyle yaşamak, Kur'an ile ilişkilerimizi düzenleyen üç boyutlu eylemler olarak karşımıza çıkar. Dilerim ki Yüce Rabbimiz yaşamımızı Kur'an'ın aydınlığında beraberce sürdürmeyi nasip etsin. Bir okyanusun derinlerindeki incileri, mercanları, hazineleri arar gibi Kur'an'ın derinlerinde kendi anlamımızı bulalım. O halde hadi okuyalım, anlayalım ve yaşayalım. Bye.